Bir Yaşam Dili Şidesiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bugün stüdyomuzda Şidesiz İletişim Sertifikalı Eğitmenlerden Özgen Saatçılar'la birlikteyiz. Hoş geldin Özgen. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biraz önce e, Özgen'i nasıl tanıtalım diye konuştuk Canan'la. Canan sen olsan Özgen'le ilgili şu an ilk söylemek istediğin neydi? Böyle gülen gözlerle bana bakıyor. Çok sevimli. <gülüyor> İlk onu 2013'te yıllık eğitimde tanıdım. Güzel renkli çoraplarıyla böyle çok ilgimi çekmişti. Sonra içindeki o güzel şefkatli kalbi tanıdıktan sonra daha da çok sevmeye başladım. Ama sonra seninle uzun bir yolculuğa çıktı. Biraz uzaklaştık birbirimizden. Şimdi tekrar yakınlaşıyoruz ama maalesef Almanya'ya taşındı. Evet, değil mi? Bunları duymaksa nasıl geliyoruz ki? Yolculuğumuzu hatırlıyorum, hmm. ilk karşılaştığımız zamanları, ondan sonra birlikte büyümemizi paylaştığımız anları, böyle güzel geldi. <gülüyor> Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Ben de Özgen'le ilgili şey söylemek istiyorum. Özgen'i Cananla tanıdım yani Özgen'i ve Canan'ı ben aynı anda tanıdım. 2013'te Vivet Alevi'nin yıllık programında tanıştım. O günden beri de birlikteyim. Özgen benim için bu yolculukta hem öğrenme arkadaşım, aynı zamanda da çok yakın yol arkadaşım çünkü. İlk seminer sunmaya karar verdiğimde paylaşmak istemeye başladığımda ben pek cesaretim tek başıma çıkacak kadar yoktu. Özgen'le el ele tutuşup Hansel ve Gretel kıvamında paylaşma ormanına dalmıştık. Şimdi çok güzel bir yolculuk benim için devam ediyor. Özgen sen şiddetsiz iletişim yolculuğuna nerede nasıl başladın biraz seninle ilgili oryantasyona katkıda bulunalım mı? Tabii memnuniyetle. Ee, benim Ankara'da e, parçası olduğum ekolojik topluluklardan ilkchi de sizle etişimi duymuştum. Hatta onların kendi e, aralarında toplanıp alıştırma akşamları düzenlediklerini duyuyordum. Ee, daha sonra Ankara'ya bir eğitmen davet ettiler ve ilk orada ben de sizle etişimde tanıştım. Kendi gözlerimle canlı canlı hem şidesiz iletişim paylaşmaya, ilişki kurmaya, iletişim kurmaya, kendi dünyamıza yolculuk yapmakla ilgili orada deneyimlerden sonra şidesiz etişim öğrenmeye devam ettim. işte 2003 yılında Bivet'le giriş semileri, sonra hep Canan ve Deniz'le birlikte yıllık program. Yolculuk devam ediyor, öğrenmek devam ediyor. Evet, Özgen sen son bir yıldır online seminerlere başladın. Bunu düşünürken nereden motive oldun bize biraz anlatır mısın? Ben 2017 yılının sonunda e, hayat geçişlerimle ilgili karar vermekte çok zorlandığım bir anda... ...işte kurumsalı bırakacak mıyım, kurumsalda çalışmaya devam mı edeceğim... ...şidesiz yetişimi mi paylaşacağım, nerede yaşamak istiyorum, nereye gideceğim... ...aynı zamanda bir ilişkim var ve evlilik konuları konuşuluyor... ...aynı zamanda çocuk yapmak istiyorum... ...hani böyle hayatımda bir sürü hayat geçişinin olduğu epey karar vermekte zorlandığım ve karışık bir zamanda... E, Şiddetsiz iletişim, online eğitimleri veren bir siteden bu hayat geçişleriyle ilgili bir online eğitim aldım. Ve dünyanın dört bir tarafından, işte Yeni Zelanda, Avustralya, Rusya, Almanya, Kanada, Amerika, Salı günü akşamüstleri, yani benim dünyamda akşamüstü, onların bazılarının dünyasında gece yarısı, bazılarının dünyasında sabah bir araya toplanmak ve böyle bu hayat geçişlerimizi konuşmak. Hani bazı insanların hayat geçişleri evet çok daha zorlayıcı olabiliyor. Ölüm, büyük kayıplar gibi. Bazı insanların hayat geçişleri de işte benim gibi kurumsala devam mı edeyim yoksa kurumsalı bırakayım mı, başka işler mi yapayım gibi. Bununla birlikte bu hayat geçişlerimize büyük küçük demeden bu dünyanın dört bir tarafından toplaşmak... Ve paylaşmak ve birbirimize destek olmak ve bu hayat geçişlerinde her hafta bir araya gelmek halimizi paylaşmak bana çok güç verdi biliyor musunuz? Ve çok heveslendim. Böyle o odur benim e, online eğitimler vermeyle ilgili gönlüme tohum atan deneyim. Ondan sonra Şidesletim Türkiye sayfasında sosyal medyada sürekli şey duyuyorum hani... Bizim şehrimize de gelir misiniz? Burada da verir misiniz? Kitabı okudum çok merak ediyorum. Nereden başlayacağım bilemiyorum gibi böyle bir sürü insandan da ufak tefek şeyler, soruları görünce heveslendim hani Türkiye'de ve dünyada Türkçe konuşan herkese online eğitimlerle şidesiz iletişimi ulaştırmak, paylaşmak, onların yolculuklarına destek olmak. Bunlar benim gönlümdeki en canlı motivasyonlar. ...online eğitimlerle ilgili... ...sunarken, hazırlarken... şimdi iletişim öğrenmek isteyenler için de çok büyük bir nimet yani değil mi? Ülkenin her tarafından... ...online eğitime katılıp senden yararlanabiliyorlar... ...teknolojinin nimetleri... Evet, Özgen başladı... ...ilk yapmaya benim dikkatim oradaydı... ...belki de başkası başladıysa hani şu an... ...hatırlayamıyorum... Ondan sonra da şu an şiddetsiz iletişim Türkiye sayfasına girdiğinizde değişik online eğitimler görebilirsiniz. Eğer farklı bir ilde yaşıyorsanız ya da ilinizde şiddetsiz iletişim seminerini veren biri yoksa, giriş semineri, alıştırma grupları, işte çocukların dilinden anlasaydık var, Canlı'nın takdir ve şükran günlüğü var Birçok arkadaşımızın evet. online çalışmaları evet. olmaya başladı evet. Pek çok böyle değişik e, arkadaşlarımız online çalışmalar yapmaya başladılar e, Burada anlattıklarımızı oralarda da girip deneyimleyebilirsiniz Evet kısaca teknoloji özürlü bir, biri olarak Yani çok e, kolay <gülüyor> Ben beceriyorsam herkes becerir Onu da, <gülüyor> onu da söylemek isterim Evet, biz bu radyo programı döneminde temel ayrımlara odaklandık. Sana daha önce de bilgi vermiştik Özgen. Bir önceki programda gözlem ve değerlendirmeyi konuştuk. Bugün Özgen burada olduğu için dördüncü adıma geçeceğiz. Evet, ricamı talep miydi? Evet. <gülüyor> ee, Özgen burada olduğu için diyorum Çünkü e, son bir yıldır bize e, Yıllık programlara katılanlardan Gelen ricaları değerlendirip Ben Özgen'e ricada bulunmuştum Özgen'cim lütfen şu rica konusunda Bir şeyler yap diye Özgen de rica ile ilgili Pek çok şey yaptı Biz de dedik ki, Özgen sen bize bir rica ve talep farkını Bir anlatabilir misin Anlat <gülüyor> bakalım Anlat da biz de bir dinleyelim <gülüyor> tekrar Nedir rica Nedir Şiddetsiz iletişimde rica, şiddetsiz iletişim öğrenme yolculuğunda aslında ricaların benim için özel bir yeri var. Çünkü eğer rica olmasaydı bilmiyorum ben şiddetsiz iletişime bu kadar gönül verir miydim? Bu kadar taahhütte bulunur muydum ve bu kadar şiddetsiz iletişim için yanıp tutuşur muydum? Rica beni çok şeye bağladı bu hayata. Hayatın içindeki eylemlere kendimizi ifade etme yolculuğundan ihtiyaçlarımızı karşılamaya giden yolda aslında böyle bir netlik ayağımı toprağa basmak gibi kayığımı babaya bağlamak gibi diyorum ben ona ya da hani işte atımı eşeğimi kazağa bağlamak gibi öyle bir şey rica benim dünyamda şidesiz iletişimde ricaları talep ve e, talepten ayırıyoruz hani neye talep diyoruz derseniz Hayırı kabul edeyim, hayıra yeri olmayan her ricaya talep diyoruz size iletişimde. Ve ricalarda, isteklerde bulunurken hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak, hem de ilişkide olduğumuz insanlarla ortak ihtiyaçları karşılamak için stratejiler, eylemler planladığımızda, tasarladığımızda, oralarda eğer içimizde hayır duymaya yer yoksa işte o direkt o, talep olarak geçiyor. Ricaların evet'i kadar hayır da makbuldür O zaman öyle söyleyeyim en azından giriş için Peki o zaman provokatif bir soru sorayım sana <gülüyor> e, Niye hayır makbul olsun canım istedik bir şey işte Niye evet demiyorlar Deniz e, şidesiz yetişim gerçekten çok radikal bir şey söylüyor Diyor ki senin ihtiyaçların kadar ilişkide olduğun insanın ihtiyaçları da kıymetli Hoppala hoppala <gülüyor> Nereden demek? çıktık Canan dur <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle Özgen <gülüyor> Diyor ki senin ihtiyaçların kadar ilişkide olduğun insanın da ihtiyaçları kıymetli Orada eş değerli bir kıymetlilik hali var hmm. Ve bu eş değerli kıymetlilik halini hayata geçirmenin yolu aslında Hayırı duymak, hayırın arkasındaki evete geçmek Ve hayırın arkasındaki evetle bağlantı kurduktan sonra yeni anlaşmalar yapmak Yeni ricalar tasarlamak şey geliyor bana burada... ...bu eş değerlikle e, ...ilgili... ...hakikaten şiddetsiz iletişimde... ...benim de en kıymet verdiğim... ...şeylerden biri... ...eşdeğerlik aslında... ...ve rica ile bağlantısınız şu an böyle duymak... ...senden bana çok ilham veriyor... ...çünkü... E, ...biri bana hayır dediğinde... ...aslında... ...kendisinin çok kıymetli bir başka ihtiyacına... ...evet diyor... ...bilgisini hatırlıyorum... ...evet... Bana da biri bana hayır dediği zaman o ilişkinin ne kadar kaliteli olduğu. Yani bana hayır diyebiliyor. burada bir büyük bir güven var. Yani ben ona hayır diyorsam veya birisi bana hayır diyorsa ya evet bu Canan benim hayırımın arkasındaki evet'i görüyor ve bunu söyleyebilme hali de benim çok hoşuma gidiyor. Sanki burada benim ilişkim daha böyle kaliteli daha derin bir ilişki gibi. Çünkü oradan tekrar bir diyaloğa geçebiliyorsun. Yani hayır deyince eskiden Tam bu beni istemiyor kabul etmiyor deyip kaçmak yerine evet oradan tekrar diyaloğa devam etme hali çok kıymetli geliyor Tabii bu zamanla oluşan bir şey <gülüyor> evet şimdi e, rica çalışmalarında e, rica'yı paylaştığım zamanlarda e, rica ile ilgili alıştırma akşamları ya da işte online eğitimlerin bir yerinde rica ile ilgili çalışma yaptığımız zaman bunu çok duyuyorum hatta böyle hayırı duymaktan korkmak ondan sonra onun arkasındaki o Kırılgan halimiz e, ve böyle reddedilme korkusu, içine düşme telaşımız, bütün bunlar da ricanın böyle arka planında. Rica çok bu hayata ait olmakla birlikte bir tarafta da çok içimizde farklı, farklara, farklı farklı yerlere değen bir yeri var gibi geliyor bana. Bir ayrı bir derinliği varmış gibi geliyor. Gerçekten öyle, farklı bir bağlantı şey çünkü rica hani evet hani hayır dediğinde de duyabildiğim bir yer diye araştırıyoruz. Aynı zamanda benim en zorlandığım konulardan biriydi. Somut, uygulanabilir, net, net ve aynı zamanda olumlu dilde yapacaksın. Şimdi mesela öyle yapma diye bir rica yapamıyorum bir şey destil yetişimde. Onun yerine düşünme, beni aslında ne istediğimle ilgili tefekkür etmeye yönlendiriyor. Yani benim yavaşlamamı sağlayan e, basamaklardan biri. Evet, benim diyelim ki şu an ve burada duyarlılığa ihtiyacım var. E, duyarlılık ihtiyacıma katkıda bulunması için Canan'dan ne rica edeceğim? En kritik yeri de bu aslında biliyor musun Deniz? Çünkü o kadar uzun zamandır ihtiyaçlarımızın karşılamak üzere düşünüp tefekkür etme halinde değiliz ki. Yani... İhtiyaçların dili ve bilincini oluşturmak, o yapıyı içimizde kurmak, fark etmek, onların nitelikleriyle buluşmak bir şey, bir yolculuk, bir süreç. Aynı zamanda bir sonraki adımımız da içimdeki ihtiyaca karşılayacak bir eylem düşünmek, bunu hayal etmek, bunu net yapılabilir bir dilde formülü etmek ve aynı zamanda bunu paylaşmak, bunu söyleyebilmek. Orası da başka bir kırılgan yer gibi geliyor bana. Evet çok güzel e, konuşuyoruz ama bir kısa müzik arası e, yapalım. Ondan sonra tekrar devam edelim Özgen'le söyleşmeye. I need a motion of a cane, I need a numbing of my brain, I need something to take away the remains of your name. I need amnesia for a day and an umbrella for the rain. That hasn't gone away since you said you didn't need me. Lately, been thinking maybe there's a place we won't feel so crazy. Then in a hazy mid-morning daydream, I found a shady spot that they saved me, they said. Come be the newest member of the Broken Hearts Club. We hate every little thing about the people that we love. Where the letdown where the lie to, where the loss go, and it finds you where the lonely make the lonely feel less lonely and we're dying to invite you to stay. And take away the pain, cause misery loves company. So hey, what do you say? And at first I wasn't sure. If there's even a cure for what I'm feeling, cause what I'm feeling's been feeling more and more absurd. The repeating in my head of every last word that you said Feels like ever since you left you still won't leave me And lately been thinking maybe there might be a place we won't feel so crazy For changing the way you made me And in a daydream I let them save me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 I guess if you can't beat them, join them That's what they always say Let's go inside, let's coincide And all commiserate, singing We're the newest members of the Broken Hearts Club We still feel pretty lonely and we wish we didn't, but We're the newest members of the Broken Hearts Club And we all kinda hate it but it's easier than love singing We're the newest members of the Broken Hearts Club And we still feel pretty lonely and we wish we didn't but We're the newest members of the Broken Hearts Club and uh, The Broken Hearts Club Adlı e, şarkıyı dinledik Güneş'ten ve Özgen'le e, söyleşimize devam ediyoruz. Özgen bugün burada rica mı, talep mi, anahtar ayrımları için e, bize destek oluyor Deniz'le ikimize. E, şey dedik değil mi en son yani ilk önce bir ihtiyacımızı bulmak o kadar e, bilmediğimiz bir şeydi ki ihtiyacımızı fark ettikten sonra ben bu ihtiyaç elimde patlamasın yani ben bu ihtiyacımla ne yapabilirim? ...hayatımı nasıl zenginleştirebilirim veya karşımdakinin hayatını nasıl zenginleştirebilirim. O yüzden de bu rica gerçekten dördüncü adım ama böyle toparlayan bir şey. <gülüyor> evet, evet kesinlikle çok böyle toparlayan bir şey. Her şeyle e, iletişim, kendini ifade yolculuğunda, kendine bağlantı noktasında aslında böyle hepsini derleyip toplayan, hayatı da bağlayan bir şey. Evet çünkü şimdi biz geçen sezonda şey gözlemi çalıştık, duygu çalıştık, ihtiyaç çalıştık. Yani insanlara ne hissettiğini söylüyorsun, ne ihtiyacın olduğunu söylüyorsun ama ricanı söylemedikten sonra karşı taraf seni duymuyor ki. Benim için ricanın şöyle bir kıymeti de var. Bir gerçekten hayattan ne istediğimde netleşmeme katkıda bulunan basama aşidesi iletişim. Yani ben tamam şikayetten de beni çıkaran yer rica. Yani destil iletişimin en kıymetli tarafı. Şikayet enerjimin bittiği yer. Yani şikayet ediyorum. Her istemediğim şeyleri biliyorum da ne istediğimle buluşayım, ihtiyacımla buluşayım. Dediğim noktada rica benim eyleme geçtiğim yer. Evet Şeyi tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Biz bu anahtar ayrımları yaparken yani rica mı doğru, talep mi doğru değil. Yani doğrunu ve yanlışın ötesinde diye tekrar altını çizmek istiyorum. Sadece sizin Dinleyenlerin bakması ...yani sen ricam ediyorsun, talep mi ediyorsun? Çünkü karşı tarafta böyle talep ettiğin zaman bir boy ya boyun eğiliyor ya da bir direnç oluyor yani iki hmm. türlü farklı şey oluyor. Onu bir fark etmek. Ee, Hiçbir talep etmeyeceğiz. Ne bileyim edebiliriz tabii ki ama orada da onu da fark etmek. Çünkü talep ettiğin zaman onun yapılma olasılığı baya azalıyor esasında. O yüzden kendini ifade etmek ve o ricaya ihtiyacınla bağlandığın zaman abi evet. Burada bu ricam karşılanıyor. Onu da fark etmek. Talep enerjisiyle bir şey istediğinde Özgen... ...mesela talep enerjisiyle rica enerjisinin farkını biraz anlatsana. Nasıl olur? Kendi dünyamdaki karşılığından bahsedebilirim. Herkesin dünyasında çok farklı yaşanıyor olabilir. Ben içimde şeyi fark ediyorum. Birisi benden bir şey talep ettiğinde... ...böyle kalbim ikiye ayrılıyormuş gibi oluyor. Bir tarafım diyor ki... ...ya hani istiyor, hani verelim, katkıda bulunalım ihtiyacını armağan etmiş. Ne tatlı falan. Öteki tarafım diyor ki M -m, vermeyeceğim. Yani verecek olsam bile katkıda bulunacak olsam bile böyle bir geri çekilme içine giriyorum. Onu fark ettiğim andan itibaren aslında bu rica talep, buradaki ayrımlar e, benim için çok anlam kazanmaya başladı hayatımda. E, şeyde de çok kıymetli geliyor bana. Mesela şiddetsizlik yolculuğunda ...niye rica ediyoruz da talep etmiyoruz... ...diye düşündüğüm zaman... ...talebin arkasında... ...iki şey gelebilir... ...demince Anan da söyledi... ...şimdi sen söylüyorsun... ...karşımdaki insan bana ya boyun eğecek... ...ya da isyan edecek... ...ikisinin dışında... ...iki hayır. seçenek yapmak... Yani. <gülüyor> ...ve gönülden alıp verdiğim... ...şefkatli bir akış yok orada... ...ve boyun eğen bir insan... ...bir yere kadar boyun eğecek... Ya kendisinden ya benden bir faturası var bunun. İsyan da zaten adı üzerinde. Yani aramızda bir bağlantı ve alışveriş olmayacak. Şiddetsizlik de galiba rica ediyor olmamızın bir nedeni de... ...şefkatli bir akışın olduğu, hayatı zenginleştiren eylemler yapabilmek... ...ve birbirimizin ihtiyacına katkıda bulmak. Sen şeyi anlatırsın giriş seminerlerinde. İhtiyacımı hediye etme diye evet. anlatırsın. Biraz söz etsene ondan. Şiddetsiz iletişimin temel kabullerinden bir tanesi, aynı zamanda benim çok sevdiğim. Ee, i̇nsan doğası şefkatli ve insan doğası katkıda bulunmak istiyor. Aslında biz doğa olarak yaşamın her anında insanların iyi haline, kolaylığına, e, sağlıklarına, afiyetlerine, rahatlarına, konforlarına katkıda bulunmak için arayış halindeyiz. Bakın içinizdeki enerjiye. Ben hep şeyi söylüyorum hani yolda böyle çantasını taşımakta zorlanan birisini ya da torbasını poşetini taşımakta zorlanan birisini gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? İçinizden böyle koşup hani almak geliyor mu? Mesela benim gelir. Ya da çoğaltabiliriz örnekleri. Yardıma ihtiyacı olan birisi, bir kedi yavrusu. Hani bunlar bizim hep içimizdeki katkıda bulunma ihtiyacına, hayatın canlılığına, hayatın korunmasına, insanlık hallerimize, iyi halimize, katkıda bulunma enerjimizi Harekete geçiriyor. Var zaten doğal olarak. Ben de diyorum ki hani şiddetsizlik yolculuğunda ricalarınızı öyle formüle edin ki ve içinizdeki niyet ihtiyacımı armağan ediyorum. Katkıda bulunabilir misin hali olsun? Hani öyle bir tatlı ricadan bahsediyorum ben. Evet. Burada da önemli o noktalardan biri. Yani bir rica ettiğimizde karşı taraftan da onu, onu gönülden yapıyorsa evet desin. Utandığı için veya suçluluk duyduğu için veya korktuğu için değil de Gerçekten gönülden geldiği için evet desin. Öyle demiyorsa da hayır deyip onu da açıklasın. Şu şu şu nedenlerden dolayı yapamıyorum diye. Yani aramızdaki bağlantı kopmasın istiyoruz. <gülüyor> Çok teşekkürler Cağla. Ben bunun üzerine artık da e, zamanda doluyor bir şey evet. demeyeceğim. Bir tek Özgen'e sormak istiyorum. Özgen'cim seni bizim dinleyicilerimizden nereden nasıl takip edebilirler? Evet. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. E, yaptığım bütün e, eğitimlerimi, online programlarımı, iletişim paylaşımlarımı oradan duyuruyorum. Hem Instagram'da hem de Facebook sayfasında varım. E, Instagram'da Özgen saatçılar alttan çizgi e, si şi. E, Facebook'ta da Özgen saatçılar olarak varım. E, toplumuzun e, etkinliklerini merak ediyorsanız diğer arkadaşlarımızın yaptığı şiddet iletişim Türkiye ve Facebook sayfalarından e, yine öğrenebilirsiniz Canan mail adresini ve Evet, e, cananetirtem.net, aynı zamanda e, Instagram adresim Empati'nin Gücü. Bir önceki programda da söyledim, hem denize hem bana yazabilirsiniz. Bu anahtar ayrımlarda e, böyle günlük e, küçük alıştırma olarak da kendinizde hayatınızda yaşarken, eşinizde, çocuğunuzda, iş yerinizde, Acaba rica mı ediyorsunuz, talep mi ediyorsunuz? Bir bakın bakalım. Ve onun sonuçları nasıl oluyor? Hayatınıza nasıl katkıları oluyor? Ve bunlarla ilgili sizden geri bildirimler almak bizi çok sevindirecektir. Bunu da hatırlatmak istedim. O zaman benim için de Deniz Koma yazabilirsiniz. Şidesi iletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarından da öğrenebilirsiniz etkinlikleri. Size iyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları. Ayrıca Özgen'e çok teşekkür ediyoruz. Burayı canlandırdı. Evet, çok teşekkürler Özgen. Çok güzeldi sizinle burada olmak. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim ben de. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.